İnsanoğlunun vücudu birçok tarlalardan şuradan buradan gidişen nebatat ve bakliyat ile meydana gelir. Mesela bundan 70 sene evvel ben babam yemiş oldu işte ekmekti, sovandı, bilmem tuzdu, zeytindi, peynirdi, etti. Ondan meni hasta oldu, bizim vücut meydana geldi değil mi? Bu binayı ilahi oluyor şimdi. Vücut binayı ilahi oluyor. Arşı olan ruh da üzerine bindiriliyor. Ne de bindiriliyor üzerine. Akıl da bindiriliyor ve Allah'ın ile boyanırsa, Allah boyasıyla boyanırsa, kitabı Allah'a itaat ederse, o vakit o binayi ilahi oluyor. Allah'ı kâbede ara, Allah ne Kudüs'te ne Kabe'de ne Medine'de. Allah her yere hazır ve nazır, külü şeyin muhit, mekandan münezzeh. Fakat mekanların mekanı Allah semalara sığmamış, senin kalbine, benim kalbe tecelli etmiştir. Kalp temiz olursa ama, kirli olursa öyle sultanı getirmezler. Bir ev kirli mi? Oraya insan gelmez. Mi? İnsan olan oraya. Nerede Allah girer? Sür çıkar avyarı bilden ta ilahak padişah konuluna saraya hane mağmur olmadan. Kalbin tepil Olmaz, olmaz, olmaz, olmaz. Bu temizliksin. Temizlenecek. Bu kirli kalpler huzura gidilmez. Hatta teala da oraya tecelli yetmez kalbe. Temizlenecek kalp. Ucub, kibir, riya, haset, gadab, hubuca hubumal, şehvet. Allah'ın sevmediklerini temizleyeceksin. İşte binayi ilahi olduk. Kabe'yi yıkmakta şimdi daha kötü. Kabe'yi İbrahim peygamber yaptı. Vücudu Allah yaptı. Acabadan dedi mi? Ne vakit ki insanlar insan kıymetini verecek Müslümanlar, insan kıymetini o insan olacaklar. İnsan kıymetini bilmeyen insan olamaz. Maalesef şartta da bu yoktu. İnsan kıymeti bilmezler. Kartta kartların yükselmesi İncil'e tabi olduklarından değil, bizim de geri kalmamız Kurgan'a tabi olduğumuzdan değil. Ya yani neden? Garıpta insana kıymet verirler, insana kıymet veriyorlar, insana. Bizde ne olmuş yani, hiç çıkar? Bağırıyor. Yahu, beni ki şu olmaz. Sen üç kişilik satana ilişkiyi bindiriyorsun. Ne yani olur batar. E, batarsa batar, ben ölecek değil mi? Hastanemine bir herif yıkılmış, kimse bakar Nasıl oldu, ölecek değil mi? Öl yani. İnsan kıymetini bileceksin. İnsan kıymeti, insan kıymeti. İnsan kıymetini bilen Allah'ın kıymetini bilir. İnsana şükretmeyen Allah'a şükretmez. İnsanı sevmeyen Allah'ı sevmez. Yalandır o. O zahit sofunun kendi hayalidir. İnsan seveceksin. Ne demek o öpeceğim şey umana değil. Hakkını, hukukunu teslim edeceksin. Hürmet edeceksin hakkına. Reade edeceksin. Muhabbet göstereceksin.